1557, numaralı konu, Müslümanın çarşı pazarlarda ve gaflet yerlerinde Allah'ı anması, Evet, Hazreti Peygamber bir gün, Allah katında amellerin en sevimlisi, sebhatül Hadis, en buz edileni de, tahriftir, buyurdular, Bunun üzerine sahabiler, Ey Allah'ın Resulü, sebhatül Hadis, ne demektir, diye sordular, Hz. Peygamber şöyle cevap verdiler, Kişinin, insanların konuşmaya daldıkları bir sırada Allah'ı tesbih etmesidir, Sahabiler bu kez, Peki ey Allah'ın Resulü, Tahrif ne demektir diye sordular. Hazreti Peygamber buna da iyi bir durumda bulunan bir insanın nasıl olduğu sorulduğunda kötü durumdayım, işler yolunda gitmiyor demesidir karşılığını verdiler.